her canlının insanın değil i̇nsan çok çok az bir şey kaç insan var kaç karınca var kaç insan var dünyada kaç karınca var 80 yaşında bir insanla bir karınca canlı olmak bakımından aynıdırlar bir tanesine de bir sayı veriliyor öbürüne de bir sayı veriliyor 100 karınca 100 insan diyorsun Can taşımak bakımından 200 kişi ediyor bunlar. Değil mi? Her biri için bir dosya açılıyor. Her birine bir barkod numarası verilip rızık dosyası açıyor Allah. Bir karıncanın nerede hangi buğdayın kırıntısını yüzlerce metre taşıyıp yuvasına götüreceğini biraz sonra göreceğiz. Allah hesap ettik önceden diyor. Hesap ettik. Küçük bir saman parçasını, o saman parçasının onda biri kadar küçücük bir karınca omuzlanmış hızlı hızlı gidiyor mesaiye yetiştirecek kart basacak gidiyor gidiyor bakıyorsun bir yol edinmiş gidiyor bunların hepsini yazdık fi kitabin mübin çok net bir şekilde önceden yazdık Allah buyuruyor İnsanı değil insana te numara veriyorsun kimlik numarası var babasının adı belli anasının adı belli bu çok kolay bir şey insanınki çok kolay kaç milyon mu trilyon kadar karınca varsa şöyle bir 500 metrekare mesafede her birinin kimlik numarası var Allah'ın defterinde hangi insan ayağını basınca o karınca ölecek Sonra o karınca ölünce onun taşıdığı küçücük buğday kırıntısını Hangi seri numaralı karınca gelecek taşıyıp yuvaya götürecek Bunu Allah biliyoruz fi kitâbin mubin Ap açık bir dosyaya bunu yazdık diyor Allah Celle Celaluhu Hatta ve hatta karıncalarda çok basit bir şey Kur'an daha büyük bir ayrıntıdan söz edip diyor ki, Sizin toprağın altına büyüsün, buğday olsun diye attığınız herhangi bir buğday tanesini de, Ne zaman büyüyecek, nasıl büyüyecek diye dünya yaratılmadan yazmıştık Allah buyuruyor. Böyle bir Allah'ımız var. Böyle büyük bir dosyalama yapmış Allah. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابْتِنْ لَا تَحْمَلُوا رِزْقَهَا Nice canlı türleri var ki, yiyeceği şeyi taşımaktan bile aciz. Gözle zor görülür bir böcekçik. Gözle zor görüyorsun. Gözlükle bakınca görülüyor. Onun yiyeceği şeyi taşı al götür desen, Taşıacak kadar eli yok, ayağı yok, sırtı yok. Allah'u yarzuk ha, onun rızkını Allah garanti etmiştir. Kendisi taşıyamıyor zaten. O iyyakum, sizi de o Allah doyuruyor.